Türkçe Peri Masalları Kusursuz Prens Bir zamanlar uzak bir diyarda güzel bir prenses yaşarmış. Bu prenses büyük bir kalede otururmuş ve kendisine hizmet eden bir sürü hizmetçisi varmış. Ama prenses mutlu değilmiş çünkü bir büyücü ona aşıkmış. Bu kötü büyücü prensese sahip olmak istiyormuş. Kendisini dev bir kedi şekline sokmuş ve prensesi her yerde takip etmiş. Bu laneti sadece bir prens bozabilirmiş. Bozmak için de bu dev kedinin kuyruğuna basması gerekliymiş. Bu sayede prenses serbest kalacakmış. Fazla uzak olmayan bir yerde bir prens yaşıyormuş. Bu prensin güzel prensesten haberi yokmuş. Bu korkunç bir şey. Prensesin serbest kalması gerek. Vezirler, yola ama hiç kimseye haber vermeyin. Yoksa kedinin haberi olur. O büyücü derin uykudayken onun kuyruğuna basacağım. Öyle de olmuş. Gece çöktüğünde kedi derin bir uykuya dalmış. Prens onun kuyruğuna basmış ve bir anda... Bu ne kürek! Prensesi derhal rahat bırakacaksın. Sana emrediyorum. <gülüyor> Onu serbest bırakacağım ama seni kim serbest bırakacak? Doğacak ilk oğlunu lanetliyorum. Oğlun dev gibi bir burunla doğacak ve bu kusurunu gerçekten kabul edene kadar da kral olamayacak. Çünkü senin krallığın sadece kusursuz bir krala sahip olmak zorundadır. <gülüyor> Prenses Bulane çok mantıksız diye düşünmüş. Oğlum dev gibi bir burnunun olduğunu hemen fark edecektir. Büyük bir burnun kusur değildir. Bu yüzden korkmam gerekmiyor. Prenses o sabah dünyanın en mutlu insanı olmuş. Bütün krallık buna çok sevinmiş. Çünkü kötü büyücü yok olmuş. Prenses hemen prensle evlenmiş. Prens, prensesle evlendiği için o kadar mutluymuş ki o laneti tamamen unutmuş. Bundan hiç kimseye bahsetmemiş. Seneler geçmiş ve artık kraliçe olan prenses ilk çocuğunu dünyaya getirmiş. Prens, Sümbül Kral'ın iş kesisinde olduğu bir zamanda doğmuş. Ama bu mutluluk uzun sürmemiş. Çünkü kraliçe hayatını kaybetmiş. Krallık bu kaybın acısını henüz atlatamamışken, kötü bir haber daha gelmiş. Kralın gemisi denizde batmış. Prens Sümbül artık tahtın tek varisiymiş. Ne var ki prensle ilgili bir terslik varmış. Olamaz. Bu, bu normal bir burun mu? <gülüyor> Burnu, yüzünün yarısını kaplıyor. Hayır, öyle söyleme. O bizim müstakbel kralımız büyük burnundan asla bahsedilmemesini mutlaka sağlamak zorundayız. Prensimizin utanması için herhangi bir sebep yaratılmamalıdır. Bizim görevimiz bu burnu yok saymak ve onun da fark etmesine izin vermemektir. Böylece vezirler ve saray erkanı, prensin yüzündeki o büyük kusuru saklamaya karar vermişler. Normal burnu olan sıradan insanların bütün resimleri kaleden çıkarılmış. Her uşak, kahya ve bakıcı uyarılmış hiç kimsenin o büyük burundan bahsetmemesi şartmış. Herkes prense ve onun dev gibi burnuna iltifat etmeliymiş. Okuldaki öğretmenler tarihi değiştirecek kadar ileri gitmişler. Sadece büyük burunlu savaşçıları anlatmışlar. Herkes normal burunlu insanlara gülüyormuş. Vezirler ellerinden geleni yapmışlar. Krallıktaki bazı yakışıklı erkeklerden saraya her girişlerinde sahte burunlar takmalarını bile istemişler. Prez büyük burnuna hayran olarak ve onunla gurur duyarak büyür. Bu kusur gizlenmiş. <gülüyor> Yüce prensim, taş giymenizin vakti geldi. Ama kanunları çok iyi biliyorsunuz. <gülüyor> Tahtı gerçekten devralmak için evlenmeniz gerekiyor. Anlıyorum vezirim. Ben de Bessford kralından kızını istemeyi düşünüyordum zaten. Kendisi prenseslerin en güzelidir. Gerçi küçük bir burnu var ama benim de büyük bir kalbim var. Onun bu kusurunu kabul ediyorum. Evet evet çok iyi yakışıklı prens. Ben hemen gerekli işleri halledeyim. Saray erkanı ve vezirler prensin burnu hakkında yalan söylemeye o kadar alışmışlar ki, Bessford kralına bu kusuru haber vermeyi unutmuşlar. Kral bu evliliği onaylamış ama sonra... Ee, sevgili prensim, yüce prensim, Bessford prensesini kaçırmışlar. Kendisine bir lanetin musallat olduğuna dair haberler var. Onu kristal bir sarayda esir tutuyorlarmış. Bessforge şu anda onu kurtarmaya çalışıyor. Ha? Ne? Kim bunu yapmaya cüret etmiş? Orduyu hazırlayın! Prensesimi bulmak için bizzat kendim yola çıkacağım! Böylece prens adamlarıyla beraber yola çıkmış. Bir çölün ortasına vardıklarında... ...bir kum fırtınası prensi adamlarından ayırmış. Prens uyandığında... Kendini yabancı bir diyarda bulmuş. Hiç durmadan yürümüş ama hiç kimseyi bulamamış. Ah, karnım aç ve çok da susadım. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika, bu bir ev mi? Hanımefendi, ben yolumu kaybettim. İçecek biraz su ve yiyecek bir yemek alabilir miyim? Evet, tabii ki. Yorgun görünüyorsunuz. İçeri gelin. Bir dakika. Şu size burnunuz mu? Ne kadar da büyükmüş. Haberiniz olsun ben ne yaşayan ne de ölmüş birinde bu kadar büyük bir burun hiç görmedim. Ne? Kadın aniden çok konuşmaya başladı. Ayrıca benim burnum büyük değil. Onun burnu çok küçük. Ama karnım aç. Onunla tartışmamalıyım. Eee hanımefendi ben gerçekten açım. Yiyecek bir şeyler alabilir miyim? Evet tabii ki. Çok susamış olmalısınız. Susadığınızı söylememiş miydiniz? Hemen size su vermelerini isteyeceğim yardımcılarımdan su vücudumuz için çok önemlidir. Ama özür dilerim burnunuz dikkatimi dağıtıyor. Hep böyle büyük müydü? Niye hala dışarıda bekliyorsunuz? Yorgun görünüyorsunuz. İçeri gelmek istemez misiniz? Çok isterim ama susamış ve acıkmış bir tanrı misafirini evinize davet etmekten ziyade onun burnu hakkında konuşmayı tercih edeceksiniz sanki. Aa, çok konuşuyorsunuz içeri gelin. Ben mi çok konuşuyorum? Ben mi? Olamaz. Karnım aç olduğu içindir. Prens kulübeye girince şaşırmış. İçerisi en iyi antikalarla süslüymüş. Çok zengin görünüyormuş. Prensin kafası karışmış. Burası sizin eviniz mi? Bir saraydan hiçbir farkı yok. Kimsiniz siz acaba? Evimi çok özlediğim için onun gibi bir yer yaptım. Çünkü ben uzak bir ülkenin kraliçesiydim. Birkaç yıl önce ava çıktığımız bir gün yolumu kaybettim. Neyse ki mücevherlerim ve bir avuç yardımcım yanımdaydı. Aslında komik bir hikaye. Nasıl yanlış yöne sapıp ormanın derinliklerine gittim hiç fark edemedim. Ormandan çıktığımda bu evi gördüm. O sırada yardımcılarıma bir öykü anlatıyordum. Bir kralın ve dev bir kedinin öyküsü. Ama inanın bana o kedi sizin burnunuza kıyasla minik kalırdı. Of! Burnumdan bahsetmeyi kesmeyecek bu kadın. Uşaklarıyla laklak lak ederken yolunu kaybetmiş zaten. Kendi düşük çenesi yüzünden buraya gelmiş olduğunun farkında değil mi? Prensesle dev kedinin öyküsünü dinlemek ister misiniz? Eee ben aslında... Ya tamam madem ısrar ettiniz neyse. Bu kedi aslında bir büyücüymüş. Prens kuyruğuna basınca onu lanetlemiş. Hizmetçilere kraliçenin kusurunu görmemeleri söylenmiş. Kraliçe çok konuşuyor. Ama hizmetçilere bundan bahsetmemeleri tembih edilmiş. Bu çok saçma. İnsan kendi kusurlarını nasıl olur da görmez? Siz beni dinliyor musunuz? Burnunuz nasıl olur da sizi hiç rahatsız etmez? Prens artık aç olmadığı için buna daha fazla katlanamamış. Hanımefendi, burnumdan bahsetmeyi kesmenizi rica ederim. Çok kabasınız. Sizin papağan gibi konuştuğunuzu veya minicik burnunuzun olduğunu söyledim mi Hiç. Benim burnum beni yakışıklı yapıyor. Onunla gurur duyuyorum. Yemek için teşekkür ederim. Ben prensesimi bulmaya gidiyorum. Ha? <gülüyor> o büyük sarayınızda aynı olmadığını varsayıyorum. Ayrıca prensesi kristal sarayda bulsanız bile onun elini öpüp planeti nasıl bozacaksınız ki? O yakışıklı burnunuz engel olmayacak mı? Bahse girerim ki o kocaman burnunuz yüzünden ayaklarınızı bile göremezsiniz. Ben saygıdeğer bir prensim. Sizinle gereksiz tartışmalara girmeyeceğim. Buradan hemen gidiyorum. Çok tuhaf. Kraliçe haklı. Ayaklarımı göremiyorum. Bu durum birçok kral ve kraliçe için normal olmalı. O kadın ne anlar zaten? Bana laneti nasıl bozacağımı tarif ettiğini fark etmedi bile. Prens yolda bir pazara rastlamış. Yanından geçtiği insanlar <gülüyor> Prens'in burnunu işaret edip gülüşmüşler. Çok tuhaf. Buradaki herkesin burunları çok küçük. Benimki onlara tuhaf geliyor. Bu krallık tümden bir acayip. Ama şüphe... Prensin zihnini kemirmeye başlamış. Herkesin minik bir burnu varmış. Ama hiç kimse o burunla çirkin görünmüyormuş. Saraya geldiğinde prensese seslenmiş. Prenses ben geldim. Prens Sümbül sizi kurtarmaya geldim. Ah demek geldiniz. İyi de suratınızdaki o şey de ne? Yoksa burnunuz mu o? Sizin o minik burnunuzdan daha sonra bahsedebiliriz. Ben şu laneti bozayım. Prens kaleye tırmanmış ve prensesin elini tutmuş. Onu tam öpeceği sırada... ...dudaklarının prensesin eline değmediğini fark etmiş. Ee, özür dilerim prenses. Laneti bozamıyorum. Bunu daha önce fark etmemiştim. Burnum gerçekten çok büyükmüş. Oysa krallığım bana onu gayet normal hissettirdi. Ama bu bir kusurmuş. ...ve ben onunla yaşamak zorundayım. Bir dakika... ...siz... ...siz sürekli burnundan konuşan o yaşlı kadınsınız. Buraya nasıl çıktınız? Uşaklarınız neredeler? Ben bir kraliçe değilim prensim. Kendinizdeki kusuru görmenizi sağlamak için... ...kılık değiştirmek zorunda kaldım. Krallığınız bir büyücü tarafından lanetlenmişti. Kral olmak için... Kusurunuzu samimiyetle kabul etmeliydiniz. Artık o laneti bozdunuz. Burnunuzu görmüyor musunuz? Burnum. Burnum. Oh. Artık normal ebatta. Yani artık hiçbir kusurum kalmadı. Hayır çocuğum. Hepimizin kusurları vardır. Sen burnunu küçülterek bozmadın o laneti. İnsanın kendini sevmesi çok önemlidir ama kendini aşırı sevmek kusurlarımızı fark etmemize engel olur. Bizler kusurlarımızı fark ettiğimiz zaman istediğimiz şeyi başarırız. Tıpkı prensesini bulman ve kendi kusurunu fark edip laneti bozman gibi. Sadece kendi kusurlarımızı gördüğümüzde gerçekten kusursuz insanlar oluruz. Prens ve prenses kendi krallıklarına dönüp evlenmişler. Krallığın artık gerçekten kusursuz bir kralı varmış.